Gençleri yanlış bırakmadık. Dostlar Tiyatrosu'nda işçi kolu diye amatör bir tiyatro çalışması başardık. Dostlar Tiyatrosu'nda oluştun. Halk danslarımıza yeni bir yorum getiren çağdaş halk oyunları topluluğu. Hasad'ı kurup yönettin. E şimdi e, dans açısından da benim içim fık, fık ediyor ya... E, ...dansı düşündüğüm e, tiyatro türünün bir parçası olarak görüyorum ya... ...hadi dedim... Dans konusunda da özel bir e, topluluk kuralım. Dostlar hasat kuruldu böylece. sözün yoktu. Şimdiki Herkese merhaba. 95.0 açık radyoda Babil'den sonra programına 2014 yılının Aralık ayında Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda yaptığım bir ses kaydıyla başladık. Genco Erkal, Mehmet Akın'ın Dostlar Sanat Hareketi'ndeki öneminden bahsediyordu. Ardından Arif Erkin, arkadaşı Mehmet Akan'ı anlattı ve en son Mehmet Akan'da o bilindik ince esprili üslubuyla Dostlar Hasad'ın kuruluşuna küçük bir giriş yaptı. Mehmet Akan ve Hasad'a geçmeden o yıllara kısaca değinmek istiyorum. 1970'li yıllar Türkiye'nin batısında yaşayan kentli aydınların yüzlerini geleneksel Anadolu kültürüne çevirdikleri yıllardı. Sanatın birçok alanında bu kültürün etkileri görülmeye başlanmıştı. Genco Erkal'ın anlatımıyla bilmedikleri bir kapı açılmış oldu onlara. Anadolu'nun kapısı köy romanları yazılıyor, okunuyordu. Fikret Otyam, Yaşar Kemal gibi yazarlar o dünyayı anlatıyorlardı. Balaban gibi bir köylü ressam çıkıyordu. Bedirrah Meyboldu gibi ressamlar köy konularını çalışıyorlardı. Nazım Hikmet'in memleketimden insan manzaraları ve benzeri şiirleri bütün o insanların kültürlerini anlatıyordu. Aynı yıllarda ruhi suda sazı ve sesiyle halk türkülerini doğduğu topraklardan alıp çağdaş bir yorumla kentli kulaklara taşıyordu. Dostlar Tiyatrosu, Dostlar Korosu ve Dostlar Hasat 1970'li yılların ortalarına doğru önemli bir sanat hareketi, bir sanat odağı haline gelmişti. Ruhi Su ve Genco Erkal'ın 1960'larda başlayan dostlukları 1975 yılına gelindiğinde Dostlar Korosu ile bir adım öteye taşınmış, bir yıl sonra Dostlar Hasat dans grubu kurulmuştu. Mehmet Akan'ın her üç sanat grubunun kurulmasında ve bugünlere taşınmasındaki katkısı yatsınamaz bir gerçek. Mehmet Akan yaşıyor olsaydı yarın yani 5 Aralık'ta 84 yaşına girecekti Mehmet Akan'ın doğum günü öncesinde Kızış Şirvan Akan Dostlar Hasat dans topluluğundan Öğrencileri Şerafettin Güner Uğur Yardım ve Dostlar Hasat Hakkında araştırmalar yapan bir de Kapsamlı bir makale yazan İlki Kızmaz ile Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Bir araya geldik ve Mehmet Akan'ı konuştuk geçtiğimiz günlerde Şimdi sizleri bu söyleşiyle Baş başa bırakmak istiyorum Babil'den sonraya hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. teşekkürler. Ee, az önce Genco Erkal'ın Dostlar Korosu, Dostlar Hasat Dans Topluluğu ve Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde Mehmet Akın'ın önemini vurguladığı konuşmasını dinledik. Siz sevgili Uğur ve e, Şeref o günlerin canlı e, tanığısınız. E, Dostlar Hasat'ın kuruluş hikayesinden söz eder misiniz? Sevgili Uğur senle başlayalım istersen. Tabii ki. Üniversite 3. sınıf öğrencisiydim. Cumhuriyet Gazetesi'nde ki santime 4 <gülüyor> santim bir ilan ve o ilanla başvurdum. Ve hayatımın en doğru kararını verdiğim durumdu. Evet, hadi, yaklaşık 50 yıl sonra yine buradasın. Aynı, aynen. Yüksel. Ve inanılmaz günler yaşadık. Sanıyorum şey değil mi? diskin 9. kuruluş dönümü için bir e, gösteri e, talebi gelmiş Dostlar Tiyatrosu'na. Onun üzerine kurulmuş evet, Dostlar Evet, evet, evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde e, Folklor Kulübü BÜHK e, daha önce bir takım kolaç çalışmaları yapmış, yapıyormuş. Mehmet abi de onlarla temas ediyor. Oradan Serdar Türkkan ve birkaç arkadaşla birlikte dostlara Hasat gibi e, bir projeden bahsediyor. Ve bu projeye uygun olarak e, örgütlenme çalışmaları başlıyor. Hı hı. Tiyatrodan birkaç oyuncu arkadaş da yönetim kurulu üyesi olarak Hı -hı. katkı veriyor ve Dostlar Hasat böylelikle resmiyet kazanmış oluyor. Hı -hı. Benim de Dostlar Hasat'a katılmam 1977 1 Mayıs'ından sonra ki o e, gölgede kalan katliam sonrası Hı -hı. benim izlediğim coşkulu iş alayı oynayan insanlar Kortej'de mi? Kortej'de Hı -hı. Çok etkilenmiş ve mutlaka ben bu gruba bir şekilde ulaşmalıyım demiştim. Biraz önce Uğur'un dediği gibi Cumhuriyet gazetesinde ben de küçücük bir ilan müracaat yazısı gördüm. O zaman tabii cep telefonu yok, e-mail yok. Bir mektup yazdım ve heyecanla mektubun cevabını bekledim. Sonra geldi. Çok güzel. Ve o zaman sinematik olarak kullanılan Taksim'in girişindeki o küçücük... Tiyatro salonunda kapıdan içeri girer girmez bir baybıyıkla karşılaştım Zeki Bozkuş. Öyle mi? Görüntüsü çok korkunç ama yüreği o kadar e, sevecen bir arkadaştı ki daha ilk görür görmez bizi sarıp sarmaladı, sakinleştirdi ve sınav salonuna aldı. Sınav salonu diyorum ama gerçekten sınav. Siyaset soruluyor, kültürel sorular soruluyor, kulak testi yapılıyor. Sınavı kim yapıyor Mehmet abi mi? Yoksa bir heyet. Heyet var. Cinler Heyet. Dostlar hasadın o andaki kadrosundan arkadaşlar var. Bu heyet kulak testi yapıyor, oyun ritim testi yapıyor. Çok çok ciddi bir sınavla bizi. İncelediler, kontrol altına aldılar. Günlük hangi gazeteyi okuduk, okuduklarına kadar soruluyor. Tabii tabii. Hmm. Günlük hangi gazeteyi okuyorsun, hangi dergileri takip hmm. ediyorsun, herhangi bir siyasi görüşün var mı yok mu? O özellikle herhangi bir siyasi görüş olması tercih sebebiydi. Ama hmm. tabii ki belli hmm. gruplar için konuşuyorum bunu. Hmm. Ve e, günlerce ben evde mektubuma geri dönüş bekledim. Ve... Evet, grubumuza katılabilirsiniz mektubu geldi ve o zaman Pangaltı'nın girişinde zannediyorum Dostlar Tiyatrosu'nun deposu olan binada ilk toplantılarımızı yaptık. Sonra Beşiktaş e, Evlendirme Dairesi'nde cumartesi, pazar e, olmak üzere haftada iki gün yoğun tempolarla Çalışmalarımızı yapıyor idik. Annem yavrum sabahtan akşama kadar ben de Mehmet abi gibi mühendislik okuyordum. Sabah akşam gibi yoruluyorsun, yıpranıyorsun. Bir de hafta sonu hem yüzünü görmüyoruz hem de gidip orada terliyorsun, yoruluyorsun falan filan bir sürü böyle annelik duygusuyla. Anacığım ben iş yerinde beynen yoruluyorum. Dostlar hasada gittiğimde ruhum temizleniyor, Deniyorum. ruhum dinleniyor. Onun için lütfen bana karışmayın demiştim. Tabii bunları bahsederken o dönemin e, çalkantılı dönemini de hatırlamakta fayda var. Beşiktaş'ta çalışma sonrası e, arabamıza biniyoruz. Serencebey yokuşunun e, orada bir yerde sadece kulaktan doğma bilgimiz var. Faşistlerin orada bir yuvası var. Evleri var gibisinden. Çıktık. Çalışma sonrası Alev, ben, Nuray. Bir, Mehmet abi bir arkadaş daha vardı hatırlamıyorum. Arabaya bindik olacak şey değil mandala basmışım. Kapıyı kilitlemişim. Bu esnada Haziran ayında da Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda kiralamışız. Gösterimiz var. Arabaya bindik önde Haluk şoför koltuğunda. Arkadaşlar bana kısaca şeref de der. Şeref bakar mısın sol tarafta senin bir arkadaşın merhaba diyor. Bir kafamı çevirdim elindeki silahı gördüm. Kafamı kaldırdım. Okuldaki elebaşlarından birisi Sür deyip oradan kaçışımızı hiç unutamıyorum. Bu olay cumartesi günü oluyor. Pazar günü yine çalışma var. Arkadaşlarımız yine oralara gelecekler. Pazar günü o insanlara problem çıkmasın diye olağanüstü çabalar harcadık. Neyse olaysız atlattık. Gösteri günü yaklaşıyor. Ne yapacağız ne edeceğiz? akaretlerin girişinde CHP'nin binası vardı. Sağolsunlar onlar bize kucak açtılar ve orada dostlar hasat olarak etkinlikleri hazırlandık ve sonra da ilk defa hatta konsoloslukların kültür ne varıncaya kadar davetiyeler götürmüştük ve ilk defa orada bizim bir gecemiz oldu. Muhteşem bir geceydi ama Eylül 12 geldiğinde e, askeri darbe ve bütün e, hayatım üzerinden silindir gibi evet. geçtiler ve dolayısıyla Dostlar Hasat uzunca bir süre faaliyet gösteremedi. Çünkü 12 Eylül'le birlikte Hasat Dostlar Korusu da Hasat'ta e, şeyler ara verdi ama sanıyorum 20 Eylül 1985'te Ruhis'un aramızdan ayrılmasıyla yeniden bir toparlanma oldu değil mi evet. Şerif Uğur Evet. Hatta evet. Ruhi <gülüyor> suya anma geceleri e, düzenlerinde. Harbiye Açıkıva Tiyatrosu'nda evet. sahne alındı. An Atatürk Kültür Merkezi'nde. Ankara Arı Sineması. İstanbul dışında. Ben sizi şeyde hatırlıyorum işte abi. 87 Harbiye Konak Sineması konseri. Daha o gün karar vermiştim. Ben girmeliyim Dostlar Korosu'na diye. Bir yıl sonra da açılan sınavla e, koroya katılmıştım. Ben de senin gibi mektupla değil ama telefon bekledim. E, <gülüyor> ve işte o Abit yani korunun başındaki Sarpel Özcan rahmetli. Evet ben de o keyfi biraz geç de olsa yakaladım. Dostlara Sat sadece bir dans grubu değildi ama değil mi? Dans tiyatrosuydu aslında. Kesinlikle. Değil mi? Modern dans tiyatrosu. Evet. E, hatta bu, Anadolu ateşiyle karşılaştırılması doğru mu peki İlke? Bence, Bence değil. Değil mi? Bence biraz değil. Biraz bahseder misin? Farkı neydi Dostlar Ve bugün için de önemli Donsar Ahsat, çağdaş halk dansları topluluğu zaten adında bile e, o dönemki farkını ortaya koymuş. Böyle modern dansın, Türkiye'deki modern ve çağdaş dansın çok daha erken örneklerinin olduğu bir dönem 70'li yıllar. Hatta e, özellikle halk dansları açısından yapılan böyle bir deney yok. Yani 74'te devlet halk dansları topluluğu kuruluyor. Çok geç bir şekilde dünyada çok daha erken bunun örnekleri. 30'larda Sovyetler Birliği'nde başlamıştı. Bizde 74'lü kuruluyor ve ya ona da tam bir çağdaş dans yorumu demek de tartışmalı. Sadece daha büyük sahne çizgilerinin yapıldığı bir tür gösteri evet. halk dansları adımlarından yanına. Ama Mehmet Akan'ın yaptığı şey modeline çok daha benziyor. Evet. 30'lardaki Sovyetler Birliği'nde ve ekolünün öncülüğünde yapılan hani içerik olarak politik. da e, politik. E, şekil olarak da e, halk dansları adımlarından yararlanılan ama aslında halk dansları olmaktan çok daha öte bir şeye dönüşen bir modern dans ya da işte dans tiyatrosu diyebileceğimiz bir performansa dönüşen bir şey. Anadolu Ateşi böyle değildi. Anadolu Ateşi de Moise Ebekolü'nün kollarından biridir ama o daha hani ...show business denilen... Evet. ...hikayeye daha yakın... ...herhangi bir politik Hiçbir içeriği yok. zaten yok... Anthony şey e, var... ...Amerikalı dans antropoloğu... ...baletizeist der o danslara... E, ...Anadolu Atışı biraz daha öyledir... ...baleleştirilmiş bir art dansıdır. ...Mehmet Akan'ın yapmaya çalıştığı öyle bir şey değil... ...gelenekselden beslenen... ...gelenekselden daha fazla de. besleniyor ama... E, ...bale disiplini yerine çok daha ileriyen... Yani. ...balenin hmm. disiplini aşan bir modern dans... ...pratiğini gözetiyor... Bu beni çok şaşırtmıştı ilk e, öğrendiğimde yani bu. Çünkü çok erken. E, Türkiye'de modern dansın kurumsallaşması bile 80'lere tekabül ederken. Mehmet Akar'ın halk şey var, danslarıyla birlikte bunu ele alıp e, yapması çok erken. Ama zaten e, işte okuduklarımızdan, tanıklıklardan andığımız Mehmet Akar'ın derdi başka zaten. Yani danstan öte bir derdi var. Ki tiyatroya bakışı da öyle. Tabii Dansı ele alışı da öyle. O Bunları bir politik misyon, bir e, dünya görüşünü e, gerçekleştirmenin araçları olarak gördüğü için dansı da öyle ele almış. Dans literatürüne geçmemiş bir şey. E, politik içeriği dolayısıyla. Görmezden gelinmiş. Tabii. Aslında herkesin haberinin olduğunu ben sözlü tercih çalışması yaparken fark ettim. Yani halk sıra alanında da Mehmet Akan'ın ismini söylediğimde ''Aa onlar da böyle bir şey yapıyordu.'' Yo, zorla ağızlarından aldığım e, meğersem işte insanların sümen altına itmeye çalıştığı e, ve bilindiği bir pratik olduğunu öğrendim ve o yüzden de bunları tarihe geçirmek için bir çabaya giriştim. E, e, bence e, Mehmet Akan'ın tiyatrocu kimliğinin yanında bunun kesinlikle bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Mehmet Akan'ın zaten tiyatrocu kimliği yatsına bir var, şekilde kesinlikle. biliniyor. ST'den tut. Evet o, yani herkesin. Ama dansçı ve koreograf kimliğini neredeyse kimse bilmiyor. Evet. Yani sadece tiyatro danslarına koreografi yaptığını tiyatrocular biliyor. Yani tiyatro oyunlarına koreografi yaptığını biliyor. Evet. E, bu kısmını bilmesi lazım çünkü bence önemli bir koreografa. Evet. E, ve hala işte Şivan sağ olsun kişisel arşivini açtığında evet. yani o oyunlara yaptığı ya biz şimdi dans camiasından dinleyenler varsa anlayacaktır. Şeyler bile çok yenidir. Hani koreografi çizimleri bizim alanımızda koreografi zaten yazım demektir aslında. Mehmet Akın'ın el çizimleri var. Bayağı hani kağıda koreografileri çizmiş. Sahne düzenlemelerini çizmiş. Yani ciddi kafa yorduğu çok belli bu meseleye. E, o yüzden bunun bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben. Uğur sana sorayım. Mehmet abi koreografi yaparken oyuncuların önerilerine de açık biri miydi? Kesinlikle açık biriydi. Danışırdı. Sonunda... En iyisine İngilizce karar verildi. Evet. Peki bir de pratik zekalı bir insan olduğundan söz ediyorduk değil mi? O evet. Olmayacak mekanları evet. inanılmaz sahnelere evet. dönüştürme küçük, yeteneği. Küçük, küçük sahneler söz konusu olduğunda Hı. hemen müdahalesini yapıp o sahneye uyarlamasını yapardı. Hı. Gereğinde grubu küçülttüp değil mi? Yani, kaç kişi en çok sayıda yer aldınız sahnede öyle bir şey ee, var mı Savaş şey oyununda e, sanıyorum 40 kişinin üzerindeydi kişi. değil mi Şerif? Evet o civarda. Hangi oyunları sahnelediniz? Mehmet abi, en, en ee, Savaş oyunu, 1 Mayıs salayı, hı şey Destanı, Susam, Susam Evet. Güzel Ve burada e, Konak Sinemasında Deve kuşu kabare. Ee, yoğun bir tempoda oyunları kapalı kişi oynuyor. Yanlış hatırlamıyoruz hem geceler oyunu. Ve dekoru sökmek mümkün değil. Biz salonu gördük, sahneyi gördük ve müthiş bir panik yaşadık. Biz burada bu oyunu nasıl sahneleyeceğiz? Geride kalan düz kısımda oyunu oynamamız mümkün değil. Hı. Bir dakika dedi Mehmet abi sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya geçin bakalım. Hadi oyunu başlıyoruz. Öyle bir kareografi çıktı ki ortaya. Bugün hala YouTube'da izledikçe coşkuyla gözlerim yaşararak e, izliyorum ben onu. Muhteşemdi. Çok güzel. Hepimize şu konuda nasıl bir figür yaparsak derdimizi anlatırız. Bu bir Ermeni dansından figür olabiliyordu. Bu bir e, savaş danslarından bir oyun e, figürü olabiliyordu. Erzurum'un Hançer barı, bunların hepsi bir defa Mehmet abinin şöyle bir prensibi vardı. Halk dansları orijinal olarak oynanacaksa otantik şekliyle oynanmalı. Orada herhangi bir yozlaşmaya gitmemek gerekiyor. Ama ben bunu alıp da bir dansta kullanacaksam o zaman özgürüm, istediğim şeyi yaparım. Hadi arkadaşlar bunu nasıl anlatacağız diyerek hepimizin önünü açardı. Bir küçük örneğimiz var. Ee, şehir traktörlerinde zannediyorum Sermet Çağ'ın ayak-bacak fabrikası. Hı. Tabii ki büyük çoğunluğu Mehmet abi tarafından yapılmış olsa bile o karografi sahne afişinde, oyun afişinde Dostlar Hasat olarak yazdırdı. Değil mi? Bu evet. da ne kadar yücelerli bir insan olduğunu gösteriyor. Çok güzel. Dostlar Hasat dans grubu çalışmaları sadece... Yani oyun pratiklerinden ne oluşuyordu yoksa öncesinde başka çalışmalarda oluyor mu şey tam bir kültürel çalışmaydı. Panel Barlas vücudumuzu formel edebilmek için bize e, pandomik çalıştırıyordu. Şu anda hocamızın ismini özür dileyerek hatırlamıyorum. Çağdaş bali adamlar adımlarını çalıştıran hocamız vardı. Kültürel olarak da beynimizi Aydınlatacak Afife Batur. Afife Batur Afife Batur geliyordu Müzikte Arif Erkin Hem plak eğitimlerimize devam ediyordu Hem müzik kültürümüzü Geliştirmeye yardımcı oluyordu Ben Arif abinin e, Müzik arşivine bayılmıştım Muhteşem bir arşivi vardı Ve onu da bizimle paylaşırdı Böyle giderdi Yani haftanın belli günleri Veya ayın belli günleri Sadece bu tip çalışmalar olurdu Diğer günlerde dans çalışmaları. Hasat daha çok nerelerde sahne almıştı o dönem? Yani disk etkinliklerini biliyoruz. İşte... Spor Sergi Sarayı, hmm. Açık Hava Tiyatrosu, Tip, Atatürk Kültür Merkezi, Derneği geceleri değil mi? Evet. Sahne aldığımız yerlerde. Ee, e, festivaller, Ören Festivali, e, Festivali, Dikili Festivali, İzmir, Ankara. Bir de teknik olarak ekleyip yeri gelmişken Mehmet Hakan'ın da büyükler değil. Burada Tanı olanlar da aslında şeyler biliyorlar. Çalışma yeri sıkıntısı çok çekilmiş. Yani hasadın büyümemesinin ve profesyonelleşememesinin... Şimdi bazı röportajlarda şey var. Profesyonelleşmek istenmediği gibi şeyler de var. Bence öyle değil Mehmet Akan'ın şeyine baktığımda. Aslında profesyonelleşmek istiyor bunu. Profesyonelleşmek kastım para kazanmak değil. Büyütmek ve bunu bir... Proje olarak yapmayı hı hı. çok istiyor ama yer bulamıyorlar. Çalışma yeri bulamıyorlar. Hı hı. Demin Şeref Bey'in de söylediği hem o çatışma ortamı kaçmak zorunda kalıyorlar. Tabii i̇nsanlar mekan açmıyor. Zorundasın. Kurumlar mekan açamıyor. Hı hı. Bir röportajında Mehmet Akan şey diyor. Yani Kemal Türklere kadar çıktığını söylüyor. Sırf yer istemek için Diskin o dönemki genel başkanı Kemal Türklere çıkıyor ve diyor ki sizden sadece yer rica ediyorum. Çünkü ben sizin bütün etkinliklerinize geliyorum, katılıyorum falan. Tamam diyor ve bir daha ses çıkmıyor. Geri dönüş yapmıyorlar Mehmet Akan'a. Bundan da yakınmış yani hmm. röportajında. Bence yani hasadın sürememesinin en büyük sebebi hani tabii ki darbe. Okey ama darbeye kadar da o 4 senelik süreçte çok daha büyüyebilirdi. Eğer bir yerleşik bir mekan, çalışma ortamı koşulları sağlanmış olsaydı. Evet. Çünkü ekibi tamam amatör bir ekip farklı iş kollarında çalışan veya öğrencilerden oluşuyor. Ama çok fedakarlar çünkü hafta sonlarını tamamen e, bu çalışmayla geçiriyorlar. O konuda hani gönüllülük şeyi çok iyi işlemiş ama mekan sıkıntısı çekmişler maalesef. Hı hı. Ee, Zaten mekan sıkıntısından de değil, deyince e, yani çok affederseniz e, tuvalet koridorlarında varıncaya kadar evet. dans ettiğimizi hatırlıyorum. Yani hı. küçücük alanlarda küçücük mekanlarda hı hı. Maalesef ya İyi, bu da bizim cenanın ayıbı olarak tarihe geçsin evet. diye söylüyorum. Yani evet. hani o zamanki bir sürü sol sosyalist kurum falan ya bu konuda kimse bir evet, evet. el uzatmamış, gidilmesine rağmen, talep edilmesine rağmen evet. yani çok küçük kalmış diyelim ya da e, şeyler, çabalar evet. o anlamda. Ben oradan günümüze bir gönderme yapayım mı? Türkiye'de sol bir, bir bölüne bölüne parçalanıyor. <gülüyor> bir türlü birleşe evet, birleşe yani, kazanamıyor şey bizim... maalesef. Evet. Arkasında. Yani Hasat dans topluluğu da tıpkı Dostlar korusu gibi sadece dans etmek için bir araya gelmiş bir grup değildi değil mi? Yani grubu oluşturan insanlar dönemin çok farklı sol sosyalist grupları içerisinde yer alan bireylerden oluşuyordu. E, bu siyasi farklılar engel oldu mu çalışmalarınıza hiç e, sevgili şeref sevgili Uğur? Yani oldu, oldu. Bir dönem grup halinde ayrılma durumları söz konusu oldu. Ama büyük bir çoğunlukla olmadı diyebilirim. Anladım. Evet. Ya şey var o dönem ben gireyim. Tabii, tabii, tabii. En, en önemli ayrım bir yani şimdi fraksiyonların ismini söylemek gerek tabii. var mı bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> bir şeyde bir oyun öncesinde bir fraksiyona dahil olan on dansçı çekiliyor Gösteriden kısa bir süre önce gösteriden çekiliyor. Çünkü Mehmet Akan başka bir fraksiyondan ve o dönem o iki fraksiyon arasında sürtüşme var diyelim. Yani dönemin çok yaygın şeydi. Bir o konuda çok hareketli. Böyle şeyler yaşanmış ama ben hani hepsinin tanıklığını dinlediğim için daha önce. Yani gerçekten de şey olmamış bir zaman. Mehmet Akan o süreci çok iyi yönetebilmiş. E, gerek yani Dostluğuyla gösterdiği yaklaşımla iyi yönetmiş ve bunun yani bir çatışma ortamına dönüşmesini epey engellemiş. Ama böyle tatsız şeyler de olmuş. Arada bir işte grup olarak çekilmeler, bazen bireysel istifalar falan bir şeyler gerçekleşmiş ama zaten hasadın ömrü çok uzun süremediği için yani 76'dan 80'e kadar aktif yaşamıyor. 84 müydü? 86. Roy Sun'un ölümüyle evet. beraber. Ama 80-86 arasında da aktif bir yaşamı yok. Yok. yok. Yani evet. 80'de aslında fiilen bitiyor. bitiyor. Sonra 86'da tekrar bir, bir, bir araya geliş var. İşte 88 konak gösterileri falan. Sonra Almanya. Sonra bir de 90'lerde Roy Sun'un... Keşanlar'ı destanı. O yüzden de hani zaten o siyasi tartışmaların da çok dağıtabileceği kadar bir şey de yok. Yani zaman da geçmemiş bu <gülüyor> arada. Az önce sen de bahsettin ilke. Yani Türkiye'de çağdaş dans sanatına, övgüye değer işler çıkaran gruplardan belki başta gelinliği dostlara sat ama nedense sanat çevrelerinde hani özel, özellikle çağdaş dans çevrelerinde görmezden gelindi. <gülüyor> Hak ettiği ilgiyi yeterince bulamadı. E, değil mi ne yazık ki? Evet ya yani iki tarafa da şöyle hem çağdaş dans alanında da ...kurban gitti. Hem evet. halk dansları ndı. ...çünkü halk dansları alanı zaten muhafazakar... ...bir alandır. Hala nedir? Evet. Evet. E, o zaman e, yani... ...Mehmet Akan'dan önce de devlet halk dansları... kurulduğunda da halk dansları camiası... ...çok karşı çıkmıştı. İşte... ...yerel danslarımızı bozuyorlar. İşte eğip büküyorlar. Böyle şey olmaz. Ki bu hala maalesef 2023'te bir Hala bizim alanımızda evet. baskın görüştür. İşte danslara dokunulmaması... ...gerektiği üzerine bir muhafazakarlık. Zaten... E, ...o dönem... E, başka anlı modern dans ve bale hocaları da halk ile ilgili bir şey yapmaya çalıştıklarında linç edilirdi. Dolayısıyla Mehmet Akan'ın projesinin halk dansı camiasında yok sayımız çok beklenen bir şeydi. Hem de bir de devrimciydi yani. Zaten evet. halk dansı alanında pek kabul görmez. Ama çağdaş dans alanının neden Mehmet Akan'ı yalnız bıraktık? Gerçekten fikrimi yok. O, o canattan birileriyle de görüşmedim. Hı hı. Çünkü aslında onların şeklen yani hı hı. politik içerik olmasa da Yavaştan 70'lerin başladığından itibaren yapmaya çalıştığı bir şeydi. Yani kurcalamaya başladıkları bir mevzuydu. Hı hı. E, ve bunu aslında en net ilk defa yapan Mehmet Akan'dı. Neden e, oradan sahiplenmediler bilmiyorum. Ruhi da eleştirilmedi mi halk türkülerini? E, tabii tabii yani. Hani opera. Şimdi, o, Türk o, müziği öyle camiası öyleydi. da aynı halk dansırı camiası tabii. gibidir. Ben Türk müziği devlet konservatuarı mezunuyum. Hı hı. Yani, Ruhi da aynı halk sıra olayı gibi. İşte halk Türklerini bozmakla itham edildi evet, hep. Evet. Ama mesela yine de tersinden de mesela mesela batıcılar da sahiplenemedi. O da devrimci kimliğiydi. Muhtemelen evet. Mehmet Akan'ın yaşadığı şey de bu. Yani Hı -hı. devrimci olduğu için Marksist olduğu için, sosyalist Hı -hı. olduğu için aslında e, şeklen e, doğru bulmakla birlikte o modernciler, batıcılar Hı -hı. bu sefer de politik kimliği üzerinden evet. sahiplenemediler. Hı -hı. Böyle bir yalnızlık yaşamış yani... oldu aslında bence Mehmet Akan. Bir de şöyle ilginç bir şey var hani Hı -hı. Mehmet abi tiyatroda çok önemli işler yapan bir insandı ama televizyon dizileriyle tanınır oldu değil mi Şirvan? Evet. Değil mi? <gülüyor> milyonlarca insanın bir anda sevgilisi haline geldi Mehmet Akan. Tuncel Kurtiz de keza öyle değil mi? Yani e, o da e, neydi? Ezel miydi? Ezel. Evet. Ezel'deki rolüyle milyonlarca insan tarafından tanındı ve sevildi. E, Türkiye'deki ne bileyim, doğru işler yapan sanatçıların kaderi belki bu. E, peki Mehmet Akan Hani 90-95'li yıllarda tiyatronun geldiği noktadan pek de hoşnut değildi diye değil bir şey var. Yani ben bugün şunu çok paylaşmak istiyorum. Tamam. Benim sanatçı olarak ve bir kız çocuğu olarak hayatımda çok etkisi olduğu için ben işte bir oyun yazarı olarak. İlk denemelerimi yaptığımda üniversite evet. yıllarımda. Şimdi tabii babam Mehmet Akan ve kim olduğu malum çok toplumcu gerçekçi. Yani ciddi bir insan. Ben de o kadar ciddiyetsiz, o kadar nihilist ve <gülüyor> o kadar postmodern yapıyorum ki. Fakat benim babam buna şöyle yaklaştı. Bu çok yeni bir şey dedi ve beni çok destekledi. Ve ben ancak şimdi artık 40 yaşımda ya nasıl ezebilirmiş beni bilgisiyle yani ne kadar... Açık fikirli, yeniliklere açık davranmış bundan hala çok ilham alıyorum. Benim için bu çok önemli bir şey. Yani politik kimliği başka ve daha güzel bir dünya özlemi çok canlı bir insan. Bununla birlikte çok açık fikirli, açık ruhlu bir insan ve beni e, bu çok destekledi. İşte artık 40 yaşımı geçtikten sonra bir takım kendim bu ülkede sanat yapmanın zorluklarıyla karşılaştığımda işler zora düştüğünde... Oraya yaslandım yani. Bana böyle bir alan tutmuştu babam. O inanmıştı bana diye ona yaslandım. Bu çok kıymetli ve çok nasıl söyleyeyim ben bunu burada armağan etmek istiyorum. Çünkü bunu bence ben kızı olduğum için yapmadı sadece. Yani benim babam. Gençlere çok inanan bir sanatçıydı. Amatör tiyatroyu çok destekleyen bir sanatçı. Tiyatronun ruhu amatörlüktü diyen bir sanatçıydı ve yeniliklere her zaman açıktı. O yüzden bütün yeni jenerasyonda tiyatro yapan bütün genç meslektaşlarıma babamın bu açık fikirliliği armağan olsun derim. O bizi destekliyor bizim yanımızda. Bir bunu paylaşmak Tabii. istedim. Bir şey daha paylaşmak Tabii. istiyorum. Ee, o da şu gene ben de e, duyduklarımdan da ilhamla bugüne bir kanca atmak istiyorum babamdan ve onun temsil ettiği gelenekten. Yani neden bugün bizim için önemli olsun bu? Paylaşılan deneyimlerden de şunu çok duyuyoruz. Yani değil mi ülkemizde bir, bir arada durma sorunu var. Yani sürdürülebilir topluluklar kurma sorunu var gibi gözükmekte. Ee, tiyatro alanı topluluk kurmak için çok önemli isabetli bir alan çünkü toplulukla yapılmak durumunda olan bir sanat. Ve ben herkese gerçekten öneririm. Genç oyuncuları zaten dinledi seyircimiz hmm. Genç oyunculardan hatırlı Alip derlediği genç oyuncuların deneyimini anlatan bir kitap var. Evet. Hayat ağacında tavus kuşları diye. Ve orada biliyorum ki çünkü günümüzde kaz dağlarında köylerde ekolojik köyler kurmaya çalışan birlikte daha güzel bir dünya kurmaya çalışan gençler olduğunu, sanatçılar olduğunu, ortak üretime geçmeye çalışan kolektivist anlayışla hayata yaklaşan gençler olduğunu biliyorum. İşte o kitapta ve sizlerin paylaştıklarında da nerelerde zorluklar yaşanabilir ve buralara nasıl yanıtlar bulunabilir hepsi var. Şey de çok önemli oldu benim için. Çünkü işte insanın biraz kendi yaşadığı neslin ötesini görmesi zor oluyor ya. Biz şimdi kendi meslektaşlarımızla toplanıyoruz. İşte 90'lı yıllardan başlatıyoruz. Halbuki tarih 90'lı yıllardan Çok başlamadığı öncesine. için. Yani o genç oyuncular Atilla Alpok'a o kadar o güzel e, toplumsal, tarihsel arka planı vermiş ki. işte Cumhuriyet'in kuruluşundan alıyor. Yani hangi mantıkla bir kolektivist sanat anlayışı, Kurulduğu hangi ilkelerle bir kolektivist araştırmaya girildi ve bu nasıl hayata geçirildi nasıl sorunlarla karşılaşıldı orada hepsi var beni çok besledi ve bana çok umut verdi çok bu insanlar aramızda olsun olmasın onları tanısak da tanımasak da biz onların omuzlarının üstünde duruyoruz zaten yani o iş yapılmış bir kere artık çünkü. Çok güzel. Sağlısı çığlığı. Çok yönlü bir kişiydi. Tiyatro oyun yazarı. Amatör tiyatroda ilk andan itibaren çekirdekten yetişmiş diyeceğim bir yapısı var. Halk bilimci. Halk Kesinlikle. danslarını biliyor. Çok, çok yönlü bir sonucu. Dolayısıyla kareografinin ne olduğunu biliyor ve bunu örneğin e, Dostlar Tiyatrosu'nun oynadığı birçok oyunda zaten biredir sahneledi. Anladım. Hele yılını özür dilerim Biraz bizler de artık yaşlandık. Tam hatırlayamayacağım. Ama zannediyorum 12 Eylül'den hemen sonra Hikayeyi Mahmut Bedrettin. <gülüyor> o oynandığı anda Türk tiyatro dünyasında devrim oldu. Olay oldu. Ve o, dön o sene bütün tiyatro ödüllerini aldı. Geleneksel köy seyirlik oyunlarından mı beslenmedi? Meddahtan mı beslenmedi? Tiyatrodan mı beslenmedi? Hepsi Mehmet abinin Elinden geçti. Şunu hiç unutmuyorum. Gözlemci olarak tabii ki. Hikayeyi Mahmut Bedrettin oyununu yazarken Mehmet Akan herhalde binden fazla kitap okudu. Tartıştı, düşündü, onu yaptı, bunu yaptı. Alevi kültürünü özümsemek için Alevi yörelerine, cemevilerine gidildi. Oradan bir takım insanlar çalıştığımız mekanlara davet edildi. Küçük bir... Cemayini yapıldı. Yani yaptığımız işin sonuna kadar orijinal haliyle, en has haliyle öğrenilmesinden yanaydı. Hmm. O yüzden Mehmet abi bugün de bence aşılmayan bir idol. Sizler e, oyunda oynadınız değil mi? <gülüyor> ben yani Zehra oynadım. diye bir arkadaşımız vardı. Hmm. Ankara'da biliyorsun Aslı'nın oyunu. Tabii. Hmm. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden öğrenci arkadaşlar hmm. oynatılar onlar e, sınav dönemiydi buraya gelemediler. Bizden yanlış hatırlamıyorsam o dönem Zehra diye bir arkadaşımız vardı. O sahnede sergiledi. Müzikleri de Timur abi yapmıştı değil mi? Evet. evet. Şimdi e, şey yapalım mı e, oyundan bir müzik dinleyelim mi? Ben ya. de halümce Bedrettin'e. Evvel benem, ahir benem. Evet. Dinliyoruz. Seven benem, sövülen benem Seven benem, sevilen benem Bende halim Metakan özelliklerini sayıyoruz. İşte çok titiz, işte halk bilimini araştırıyor, dans, tiyatro. Yani şeyi başa yazarsak bence çok anlaşılır kılıyor bu. Mehmet Akan ciddi bir sosyalist aydın. Yani şimdi aydın kelimesinin karşılığı tam olarak Mehmet Akan gibi bir şey. Yani bugün çok görmediğimiz bir şey bu. Ciddi bir entelektüel ve kendisi da taşlada büyümüş, Taşradan gelmiş ve İstanbul'da o taşrada o yerel kültürünün kültürel bağını koparmamış ama bir yandan da kendini çok ciddi geliştirebilmiş ve o iki farklı kültür arasındaki bağı bir entelektü olarak inşa etmiş. Devrimci olduğu için e, halkın meselesini hep kendi meselesi olarak merkeze koymuş. Öyle olunca da baktığı her yere o aydın titizliğiyle yaklaşıyor. Yani... Tiyatro alanına da öyle bakıyor. Dans alanına da öyle bakıyor. Halk bilimine de öyle bakıyor. Onun bir meselesi var. O meseleyi kavramak önemli. Belki bizim şimdiki jenerasyondan bu işi yapan arkadaşların en anlamadıkları şey bu olabilir. Yani biz şimdi oturmuş işte 40 yaş üstü insanlar Mehmet Akın yani fi tarihinde tırnak içerisinde birisini övüyoruz gibi algılıyor olabilirler ama öyle bir şey değil. Çünkü gerçekten aydın kavramının ne olduğuna dair ciddi bir artık deformasyon var Türkiye'de. Sanki çok teknik bir meselede bilgisi olmak eşittir, aydın olmakmış gibi anılmaya başlandı ya. Öyle değil yani. işte Mehmet Akan bunun çok iyi bir örneği. Bütün o titizliği, o disiplini, o çalışması bunu bir görev bilinciyle yapmasından geliyor bence. Ve herkesin özellikle 91 sonrası Sovyetler dağılmasından sonra Türkiye'de çok hızlıca karşı kampa geçip zenginleştiği bir ortamda sanat alanında özellikle reklamlar bilmem neler Mehmet Akan popüler işlerde oynamasına rağmen belli bir çizgiyi hep koruyor yani ölümünden bir yıl önce bir şeyde amatör tiyatrocular bildirisinde hala diyor ki bir park bir meydan bir hangar bir derneğe ya da sendikaya herhangi bir yer tiyatro yapmak için yeterlidir yeter ki insanlar bunu istesinler Yeter ki insanlar sermayenin köleliğinden kurtulmayı istesinler diyor. Bunu 2005'te diyor yani. Evet. yani çok inançlı bu konuda. 95'te yine Marksizm'den hiç vazgeçmediğini söylüyor. Ki o dönem gerçekten bundan vazgeçmeyenlere deli gözüyle falan bakıldığı bir dönem. Ya koskoca Sovyetler yıkıldı siz hala neyin derdindesiniz denen bir dönemde Ki Mehmet Akan artık ünlü olmuştu. Sabri Bey olarak bizdekilerde. Kazanabileceği paraları hayal edelim eğer bu dünyayı bırakmış olsaydı. Yani böyle bir adam olduğu için de çok büyük bir sanatçı bence zaten. Ya Şirvan buradayken haddim olmayarak tiyatro <gülüyor> izlenmişlerden <gülüyor> söylemiş <söylüyordu. gülüyor> Peki baba Mehmet Akan nasıl bir Şirvan? Evet işte paylaştığım gibi <gülüyor> e, benim için şey kısmı çok kıymetli. Nasıl söyleyeyim? Açık fikirli ve beni olduğum kişi olmak konusunda yüreklendirdi. Yani kendi dünya görüşünü dayatmadı. Ben hiç öyle bir yani ideolojik pencere almadım, insani değerler almış olabilirim. Bir takım prensipler almış olabilirim. Ve bugün hala çok paylaştığım gibi sırtımı da yaslıyorum. Mesela şöyle ilkeleri vardı babamın. Meslektaşları hakkında kötü konuşmaz. O yüzden ben iç yüzünü hiç bilmem neler yaşandı. Yani tarih kitabı gibi şu yaşandı, bu yaşandı der. Ve ne kadar önemli bir prensip, ne kadar bugün... Bizim de kullanabileceğimiz hayatımızda bir ilkeli bir yaklaşım. Değil Değil tiyatro dünyasının delikoduları da meşhurdur. Meşhurdur evet. <gülüyor> Kulis yapmak diye bize has bir jargonumuz bile vardı. Evet, Ona evet, rağmen evet. böyleydi. Ne zaman hayata veda etmişti? Kimura evet. bir şey der işte hani sanatçıların ölümü olmaz. Bedenen aramızdan ayrılmış olurlar. Ne zaman aramızdan ayrılmıştı? 2006, 2006. E, yılında. Bir rahatsızlığı vardı. 66 yaşındaydı değil mi? Çok da genç evet. aslında. Evet. Belki çok hmm. daha verimli olabileceği bir dönemde aramızdan ayrılmış olması da büyük şanssızlık. Maalesef evet. Evet evet. Bu arada yine bir oyunu hazırlanırken yani. Öyle yine... mi? Dostal tiyatrosu bir doğrudan bitmiş değil mi? Çalışıyor. Bir ee, de Öyleydi evet. Sonra o komplikasyonlar çıktı. O süreç ha, maalesef evet. öyle son buldu. Evet. Profesör i Korosu 49. yılına giriyor bu yazın. Genç polisler yola devam ediyorlar. Dostlar Hasat için böyle bir şey var mı? Bir plan? Tabii çok daha bir dans grubunun çalışması için çok daha farklı koşullar gerekiyor. Örneğin koro işte şu küçücük mekanda bile çalışabiliyor ki öyle yaptık uzun yıllar halen öyle. Ama Hasat için büyük çalışma yerleri gerekiyor vesaire. En azından böyle bir hayal var mı? teknik olarak sorsa, mümkün, sorsa, değil. mümkün değil, değil. Teknik olarak e, mümkün senin... değil çünkü hasat dansçıları artık yani dans etmek konusunda e, yaş olarak <gülüyor> yani yaş olarak çok ileriler. <gülüyor> ben şimdi onlar adına ya da girdiği programdan sonra sen erken çıkarıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ama yok bu arada şimdi böyle diyorum ama 2014'te Yani kaç yıl oldu? 9 e, yıl 10 sene. 10 sene. 10 sene, sene önce Yine yaşlı olduklarını söylüyorlardı ama... Abi ne yaşlısı? Uğur latindansını tamam. yapıyor, Tango yapıyor hala. Onu söyleyeceğim işte. 10 sene önce de yaşlıyız, yapamayız diyorlardı. <gülüyor> ama benzerim. siz de hatırlıyorsunuz. Bayağı iyi bir gösteri yapmışlardı eğer. Dur, Beni benzerim. umarım yanıltırlar 23. yani. 3. <gülüyor> doğum gününde sütfanedeydiniz. Tabii Evet, de. evet. Sango'yu yani çok çok iyi iş çıkarttılar. Bence Hep, de. Yani... Ben yanılmayı çok isterim. Yaparlarsa ne güzel ha? Amara kapan o Çok az kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler. Evet, evet, kaldı. e, ateş, sıcağı sardı, kıpırdatık. Hadi dedik. Biliyorum. E, i̇lanlar verdik, arkadaşları topladık. Hı -hı. Ama yer sorununu çözemeyince, parasal Kırık. gücünüz olmayınca, A, bu artık tüketim toplumunda. Dostlar Hasat gibi sözü olan, ideolojisi olan evet. bir grubu yaşatmak çok zor. Evet, evet. Onun için şimdi Anadolu ateşiyle yetineceğiz. <gülüyor> tamam. Bir de Mehmet Akan gibi bir, bir birleştirilen yok. yok. Evet, evet, Mehmet evet. Akan yok yani ortada yok, yok. O, o sıkıntı. Yok. Evet. Mehmet abi 5 Aralık'ta 84 yaşına basacak. Programın da sonuna geliyoruz. Firvan son. Ne demek istersin? Çıkran diyor, babinden sonra dinleyicilerine. Netmedi de Mehmet abimizi yaşatmalıyız hala. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ya çok teşekkür ederim. Böyle kalbimden geçenleri bayağı paylaşmış gibi hissediyorum. Benim için çok kıymetli. Yani ben şöyle düşünüyorum. Aslında dostlarımın da söylediği gibi e, yani bir kişisellikten ya da bir bireysellikten öte benim için temsil ettiği görüş o ruh diyeceğim. Biraz böyle metafizik bir laf olacak ama o ruhun devam etmesi önemli ee, yani bilmiyorum ben o nasıl söyleyeyim şimdi gençken tabi daha böyle insan isyankar oluyor ve böyle kendi yolumu çizeceğim zannedip sonra geri dönüp Aa, aynı yoldan geçmişim meğerse evet. diye baktığım için şimdi artık 40 yaşından sonra anlıyorum Aa, bir şeylerin gelenekselleşmesinin Kıymetini ve geri dönüp baktığımda yani babamın kütüphanesinde görüyorum o kitaptan o kitaba referans verilmiş hepsi var o çok kıymetli o yüzden yani bunun bir gelenek olarak bir deneyim olarak aktarılması çok kıymetli o yüzden ben bugün herkese çok teşekkür ediyorum hem yaşanmışlıklarınızı hem görüşlerinizi paylaştığınız için hem de buna alan açtığınız Bizi için şerefcim ne dersin Mehmet hocamız 84 yaşına Vallahi giriyor ya Mehmet abi için ne desek Az. Hı hı. O zaten ölümsüzlüğe ermiş bir insan. Yani yaptıklarıyla hı hı. yapacakları diğer insanların da yapacaklarını örnek teşkil ederek. Dört dörtlük bir insan. Hı hı. Erişilmez bir insan. Benim için çok kıymetli. Merhaba. Sevgili Ufuk. Mehmet ile o kadar çok insanda tanıdık ki. Keşanlı Ali Destanı'nda Gülüsü rengin cesar Timur Selçuk. Bu arada onu da alacağım. Ee, Servet Anilli benim nikah şahidimdi. Ee, onun vurulmasından sonra Türkiye'de kalamadı. Strasburg'a. Fransız'a. E, evet. Sohbetimizde Mehmet abiye acaba dedim onun için bir gece yapabilir miyiz dedim. Ve Şan Tiyatrosu'nda muhteşem bir gece yaptık. Çok güzel ölenlere selam olsun. Eyvallah. Şey hatırlıyor musunuz Köln Konseri 91'de Servet abi gelmişti. Evet. Sandalyesiyle güzel de bir konuşma yapmıştı bizim konser öyle. Benim nikahıma ilk defa evden <gülüyor> çıkıp tekerlekli gezkenmesiyle gelmişti. <gülüyor> Aile dostumuzdu. Evet. Çok özel bir insandı. Evet. Onu da saygıyla anıyorum. <gülüyor> Sevgili İlke, güzel bir makaleyle Mehmet abi'yi bugünlere nere ne demek istersin? Ben buradaki dostlar kadar şanslı değilim. Mehmet Akın'ı sağlığında tanıma şansına erişemedim. Bunun içinde hala üzülüyorum. Tanıdıkça daha çok üzülüyorum yani. Evet. Ben sadece bir araştırmacı olarak bu tanıklıklara tanık olabildim. Üçüncü olabildim yani. Ve gerçekten onunla ilgili her ortaya çıkan şey, her tanıklık, her kendi söylediği laf bir kez daha onlar sağlığında tanışamamış olmanın üzüntüsünü yaşattı bana. Ben, aynı Şirvan'ın söylediği gibi Mehmet Akan'ın bir kişisel bir figür olarak değil, bir davanın bir misyonun, bir bakış açısının nasıl olabileceğine dair bir anlayışın bir sanat stilinin neyse, onun adı neyse onun yaşatılması, sürdürülmesi açısından çok önemli buluyorum. Onun hakkında yapılan her şeyi, söylenen her şeyi. O yüzden de bu radyo programı için ben de kendi adıma teşekkür ederim. Ee, evet. Bence çok daha fazla insanın tanıması gerekiyor. Yani onun bir Sabri Bey'den ibaret olmadığını evet. e, çok daha iyi bilinmesi gerekiyor. Yeni kuşak tarafından da. Ben bu tür şeylerin buna hizmet ettiğini düşünüyorum. Doğru. Teşekkür ederim. Aslında bu dostlar bir sanat hareketiydi değil mi abi? Yani tiyatrosuyla, korosuyla, danslarıyla ve Mehmet Akar ruhusu, Genco Erkan üçlüsü. Evet. Tam bir kültür merkeziydi. Kesinlikle. Tam bir kültür hareketiydi. İşçi sınıfının e, kültürel yapısında hizmet eden hı hı. özellikle e, bunu amaç edilmiş insanların bir örgütlenmesiydi. O yüzden yaptıkları işler gerçekten çok kıymetli. Hı hı. Ve hmm, Genco abi iyi ki bugün yaşıyor aramızda değil mi? Evet. Ve hala aslan gibi sahnede. Aynen. E, Mehmet abiyle Ruhi Suyu'da bizleri de şu anda bizi ederim. ayakta tutan onun direnci, Değil onun mi? gücü. Yani buradan ona da bir selam yolluyorum bence. Gençler, selamlar. <gülüyor> evet, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Vabiden Babil'den geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir nazik ettik. Mehmet abimizin doğum gününü kutladık. Nice yaşlara Mehmet Akhan diyelim hep birlikte. Belki söylenecek çok şey vardı, unuttuk, anladık. Devam ediyoruz. <gülüyor> Lütfen diğer dinleyen arkadaşlarımız da yorumlarıyla katkılarını versinler. Tamam. Şey yapalım mı? Ee, bu Mehmet abinin 81'de Hikaye Mahmut Bedrettin adlı çalışmasında e, yine bu 2 Aralık 2014'te Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda yapılan 75'in doğum günü kutlamasını aldığım bir ses kaygıyla kapatalım mı programı? E, önce oyuncular oyundan bir bölümü seslendiriyorlar. Güzel olur. Ardından Nurcan Arcan'ın Bedrettin belgeselinde Mehmet abi'nin bir sesi var. Hüyle biten. Aa, çok güzel. Ona giriyorum ve sonra sizler sahne alıyorsunuz ve Rusya eşliğinde e, su semaklarını sergiliyorsunuz. Bunu kayıtta kapatalım isterseniz programı. Harika olur. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra e, programında bugün e, Mehmet Akan'ın 84. yaş günü onuruna kızışehir bakan öğrencileri Şeref Şerafettin Güner ve Uğur Yardım'la Nosaraat makalesiyle bu tarihi derleyip toparlamaya çalışan sevgili ilkinin katılımıyla Mevlevi'yi konuştuk. Haftaya pazartesi 13'te Babilden sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. şey heyecanlı telaşlım var ne derttim benim Sultan aşkına Yunus Emre aşkına Bedrettin Sultan aşkına ha. şu dünyaya geldim sakin kalsın benim davam divana kalsın divana kalsın Muhammed Ali I don't know. sonra rüzgara bırakılmış sesler hazırlayan ve sunan Ercmen Gürçak